Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Nidem Gürzab. Açık Radyo 94.9'dayız. Kavmusla güreşiyoruz. Ee, Saç, kıl, tüy, kaş, kirpik, evet. bıyık, sakal. <gülüyor> Daha devam ediyoruz? <gülüyor> devam edelim evet. Sosyal medya hesaplarımızı atlatalım istersen. Önce bugünkü destekçimiz Selvahan Cengiz'e teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ee, sosyal medya hesaplarımız. Kavmuslu güreş. Instagram adresimiz var. E, Gmail adresimiz var. Bir de hani sık sık kullandığımız altını da çizdiğimiz değil mi? Twitter evet. adresimiz var. Devam edelim. Veden üst başlığında evet. devam ediyoruz. Altlara indik. Indik. <gülüyor> e, saçları yolmaya başladık. Evet. <gülüyor> Kirpine, kaşına Üç bakmaya başladık. Sırma saçtımız. <gülüyor> <gülüyor> Dördüncü programına geçtik. Evet. Geçmiş programlarımızı dinleyemeyenler e, Twitter adresimizden e, ve Açık Radyo'nun podcastlerinden ulaşabilirler. Efendim şimdi e, sözlük mecaz e, anlamlarından bahsederken e, aslında mecazın uzantısı olarak ben bir lümpen sözlüğe gireyim. Güzel olur. Levent Tüley'in e, lümpen sözlüğü sel yayınlarından basılmış. Kıllanma, birinden ha. bir şeyden şüphelenme. E, kıllık, istenmeyen hareketler yapmak, çıkıntılık, ters gitmek, itiraz etmek, muhalif olmak, sevimsizlik. Cümle örneği de var. Hocam amma kıllık yaptığına bir şey olmaz. Biz çok bindik dört kişi bu motosiklete hmm. diye de bitiyor. İyiymiş. <gülüyor> evet. Hakikaten saç, sakal, kıl, argoda çok, çok kullanılıyor. Devam ediyor. Gene aynı ağızdan aslında. Kıl, tüy, önemsiz, yararsız, gereksiz şeyler. Kıldan, tüyden işler. Evet, kıldan, tüyden işler. Cümle örneği de vermiş e, Tülek. Aslında bir yandan kıldan, tüyden de demekle birlikte aslında kılın, tüyün, saçın, sakalın. ...günlük hayatımızda ne kadar önemli bir yerde oldu. Aşikar yaptığımız programda... ...yantilin. Yani evet. uzadıkça uzuyor. <gülüyor> çok, çok geniş bir... ...simgeler boyutu var, semboller boyutu var. Evet. Hayat, günlük hayatta pratikte de çok... Hani ...önemli boyutları var. Hatta biz devam önce devam sırf saç diye düşünmüştük sonra Aa olur mu işte vücuttaki tüylü bölgeler falan derken zaten hepsi içinde evet. çok hikaye var şimdi e, Levent Tülek lümpen sözü kıl cümle örneğini veriyorum Yolu kapamışlar, meeting varmış. Yok işçi hakları, yok memur sendikası mı ne, ne kıltüyse işte öyle bir şey hmm. gibi bizim toplumun da, evet bu işlere bakışını. <gülüyor> Aslında motosiklet örneği de öyle. Bize bir şey olmaz abiciliğin A uzantısı. <gülüyor> Son e, aynı sözlükten sakal atmak var. Bahşiş, cüz'i miktarda para, karşılıksız verilen para, yardım olarak istenen para, iane. Cümle örneği de iki tane... Hayırlı işler ustacığım. Bir sakal at kardeşine. Daha siftahım yok birader. Akşam uğra diyor. Hmm. Bu kadar yeter aslında. Böyle. Evet dilenci galiba değil mi? <gülüyor> evet. Yani evet ya sürekli para tırtıklayan birisi. <gülüyor> evet. Simgeler sözcü var Esat Korkmaz'ın ee, Bıyık başlığı altında bakalım neler demiş. Alevilik, bektaşlık simgesel anlamda eğimi ile yayı. Yayı. Ç yok yağy ha. <gülüyor> harf olarak yağy Çizdiğine ve ha. insan yüzünde okunan Ali yazısının oluşumuna katıldığına inanılan simge. Ha, e Ali'nin de çizimlerinde gerçekten böyle bir kaşı kirpi gözü pek bol kaşlı gözü evet, evet. <gülüyor> biçimli falan evet. gibi. Yalnız birçimden. o o kültte 12 imam kültünde de yani Ali ile birlikte diğerleri de diğer 12 imamlar da çok benzerler birbirlerine aynı soydan. <gülüyor> ...gelmekten öte... Tip olarak... Ya evet, ...tip olarak benzer çizilmiş her yerde... ...o da ilginçtir... ...Alevilik Bektaşlık'ta bıyığın önemi... hurufi kökendir diyor yazar... ...Ali adının insan yüzünde belirebilmesi için... ...bıyık koşuldur diyor... ...kaşların yayı aynı harfini... ...burnun çizgisi lam harfini... Hmm. ...ve bıyığın eğimi yağ harfini simgeler... Hmm. ...böylece insan yüzünde hem sağdan... Hem de soldan Ali adı okunurmuş efendim. Doğru aslında. Bunu cidden koyalım Twitter'a. Ee, şimdi ben de hani branşımdan ötürü Osmanlıca öğrenmiş e, idim. Evet böyle aynılam. Yani. Evet evet. <gülüyor> ee, Simgeler sözünde devam ediyorum. Kaş başlı altında kaşlar Hint İran tasavvufunda simgesel anlamda Elif'i çağrıştırıyor. E, Elif harfini mi? Evet. Hmm. Ee, ...yine Hatay tasarımlarında da besmeleymiş... Ee, ...kıllı ibaresi için simgeler sözünde şeytan deniliyor... Hmm. ...kirpik, Hint inan yine tasavufunda simgesel anlamda harfler ve noktalarmış... Ee, ...saç ise ortodoks gelenekte iyi ve kötü güçlerin yuvası... ...bu da ilginçmiş... Hmm. Saç kesme sufi kültürde sır aktarırken gerçekleştirilen simgesel eylem diye geçiyor. Ee, saçını giderme diye bir başlık var. Yine Bektaşilik'te tarikat kapısının üçüncü makamında açıklanan cinsiyet farklarının ortadan kaldırılması bağlamında... ...kadının dişiliğinin ve erkeğin kişiliğinin yok edilmesi olarak algılanan simgesel çağrı darp erkanından geçme bir şey var. Enteresan evet. bir şeymiş. Ama e, kadında dişilik, erkekte kişilik. Evet, yok edilmesi Demesi olarak. Evet, evet, o da ilginç. Hani, yani, <gülüyor> kadında kişilik yok mu? Ee. <gülüyor> evet, ilginçmiş. Devam ediyorum Esat Korkmaz'a. Ee, sakal başlığı altında, Çin kültüründe, simgesel anlamda, bacakları çok kıllı olan kadının kasık tüyleri, olumsuzlama anlamında söylüyor. Ee, yine Hint sufiliğine bağlanan tasarımlarda tanrısal nur demek bu yüzden velinin kerametinden yararlanmak için sakalı suya batırılır ve o su hastaya içirilirmiş efendim Allah böyle <gülüyor> hikayeler çok var bir de tabi işte bu kutsal sakal falan hikayeleri de sende vardır belki de peygamberimizin Hı -hı. orada sakalı şerif evet e, sakalı Hı -hı. şerif ee, tüy başlığında tüylerini satan bıldırcınlar diye bir şey var. Bu Çin kültüründe gerçekten ilginç başlıklar oluyor. Nasıl yani? Çin halk inancında hayat kadınları demekmiş. Tüylerini ha. satan bıldırcınlar. Evet anlaşılır. Tüylü turnaya dönüşmek diye bir şey var. Yine Çin kültüründe taocu rahibin ölmesi anlamını taşırmış efendim. Ha. Turnaya ne dedin dönüşmek mi? Tüylü turnaya Tüylü dönüşmek. Tüylü turnaya dönüşmek. Ha, ha. Güzel şiirsel. Evet. ...bunlar var simgeler sözlüğünde... Şimdi, efendim, ...sen geçen hafta dinleyicilerine söz verdin değil mi? Verdim. Verdin, Bilimden verdiysen bahsedeceğim. yerini getir efendim. Getireceğim efendim. Zaten tam e, bu e, senin sözlüğünün ardından... E, zıt bir noktaya geçiyor gibi olacağız. Evet evet benim de çok dikkatim Cenk bahsetti. <gülüyor> evet efendim şimdi... E, Sakalı suya işte, batırıp <gülüyor> şey yapanlar... Suyunu içmekten... içmekten. <gülüyor> şimdi e, internetten yaptığım bir araştırma bioksikomtere düzenlemiş ama bayağı güzel bilgiler var içlerinden seçtiklerimi paylaşacağım sizlerle şimdi insan vücudunda e, 150 bin kadarı kafada olmak üzere 5 milyon kıl varmış Keremciğ ...benim daha fazladır diyormuşsun... ...şimdi kadın erkek senin, arasında... ...senin de fazladır ...benim abi. saçtan ötürü diyorsun yani... ...o bir parantez açalım da Keremciğim... Ya. <gülüyor> ...evet olabilir... ...efendim avuç içe... ...parmak içleri, elin ayası... ...dudaklar, ayak tabanı ve cinsiyet organının... ...bazı bölümleri dışındaki vücudun... ...her yerinde var... Hmm. Ee, şöyle bir küçük döküm yapılmış yani yoğunluk açısından nerede ne kadar var, var e, şeklinde yani santimetre kareye düşen sayı şeklinde söylüyorum ee, yanaklarda kadında 800 e, pardon erkekte 800 kadında 75 hmm. baya bir farklı yani on hmm. katından fazla erkekte ee, bedende 50 ila 100 arasında santimetre kareye düşen ...kıl yere göre değişiyor. Hı hı. Kılın esas yapısını 18 amino asitten oluşan ve dermal papilaların tabanında bulunan keratin meydana getiriyor. Zaten hep geçen hafta sen anlayamıyorum bu ürünler hangisi yararlı falan diyordun ya. Keratin barındıran pek çok ürün var. Sonuçta bu keratin de en çok sistein adlı saçı dayanıklı kılan bir amino asit barındırıyormuş. Hı hı. Ee, tüylerin ortalama uzama hızları da ilginç olabilir diye düşündüm. Hani günde kaç milim uzuyor şeklinde bir döküm bu. Kaş 0.16 milim uzuyormuş. Hmm. Saç 0.41 milim. Hmm. Ee, koldaki tüyler 0.30 milim. Bacaktakiler 0.21 milim. Vücuttakiler 0.27 milim. Yani en hızlı ve çok uzayan saç e, en az olan da kaş. Burada hmm. verilen e, kısımlara bakılırsa bir sözcük çıktı bizim sözlüğümüze aslında kılların doğuştan tamam, yokluğuna... Ama bir durma zamanı var herhalde değil mi yani? Kaçlar uzamaya devam etmiyor tabii. Ha, tabii şöyle doğru doğru <gülüyor> o şöyle e, çıkıyor o bir e, kökü var hmm. yuvası var o yuvadan çıkıyor e, belli bir uzunluğa... Geldikten erişiyor. sonra e, zayıflıyor hı hı. ve dökülüyor Aynen. gibi bir şey Aynen. var tabii ki. Kılların doğuştan yokluğuna da e, atrişi adı veriliyormuş. Atrişi. Atrişi. Hı. Yani atriçiye diye yazılıyor. Yabancı hmm. bir kelime gibi. E, gökkuşağında da çok kısa bir bilgi var. Benim çocukluğumun asiklopedisi insan vücudu fasikülünde e, bölümünde e, erkek ve kadındaki kıl dağılım ve sayısı üzerine e, bir kısım var. E, orada ilginç geldi bana. Şimdi anlatmış hani erkekten ne kadar çok özellikle sakal, bıyık ve bazı bölgelerdeki yoğunluğu kadında daha az. E, sonra işte demiş tıpkı hayvanlardaki gibi. Mesela tavukla horozu karşılaştırın diye Demiş. Hmm. E, i̇şte diş aslanla erkek aslanı böyle bir benzetmeyle ilerlemiş. Beyazlaması için de saçların şimdi bu yaşlandıkça bu keratinin rengini yitirmesi söz konusu. O yüzden beyazlıyor. Ya bu diş aslanla erkek aslan deyince <gülüyor> ya ben o erkek aslanın o saç şey tüylerinin Yele. yelelerini çok ilginç bulurum her defasında. Gülüyorum hatta. Gülüyorsun. O böyle işte ha <gülüyor> hakim bana pek komik gelir yani işte o Gerçekten. böyle ormanlar kralının o hali. Bilmiyorum. Bence sırf o yüzden kral demişler. Bence o yele onu kral yapmış. Tabii ki kedigiller arasında da en kuvvetlilerden biri. Sanıyorum kaplan daha da kuvvetli ama o diğer yeni... o, o kedigillerdeki diğer işte... O, Panterler. Işte, ...vesaire daha bence böyle daha erkek erkek, daha karizmatik de. Ha, o saçlar sana şey kadınsı geliyor. Ya sadece kadınsı da değil de bir yumuşatılmış bir hal gibi geliyor bana. Gerçekten. Biraz komik geliyor hatta. Ha bana öyle gelmiyor aslında. Bayağı heybetli. O vahşiliğini kırıyor gibi geliyor bana. Neyse bu benim bakış açımda. Tamam koyarız bir resimler. <gülüyor> evet. Ben de aslan burcu olarak. <gülüyor> Ama tabii dişisinin yok yelesi. Efendim e, şu beyazlama mevzunda bir de şey eklemiş kuşa ansiklopedisi. Ondan bahsetmedik hiç. E, sadece bu keratinin rengini yitirmesiyle değil aslında. E, bu arada nasıl renk aldığını da söyleyelim. Saç köklerindeki hücrelerde bulunan bu boyalı tanecikler çoğu alan hücrelerle birlikte yukarı çıkmaya başlıyorlar hmm. ve saça rengini o veriyor. Neyse ya. sendeki özellik ona göre işte kahve oluyorsun sarışın bilmem ne. Bir de büyük şok ve üzüntülerle beyazlama olayı söz konusu. Evet. Böyle zaman içinde ve yaşlılık. Türk değil. filmlerde, yani filmlerinde. Evet, ama olan bir şey bu. Tabi tabi. Evet. Ama acaba o kadar hızlı olabiliyor mu? Ha şimdi ...aynı gün mesela bembeyaz oluyor... ...öyle, öyle hikayeler de vardır... ...şehir ee, efisanesi mi bilmiyorum... ...ben bunu duydum ama... ...yani bir ahbaplarımızdan duydum mesela... ...bir kayıp yaşayıp Hı. ertesi sabah... ...saçları beyazlamış ee. olarak kalkma gibi... ...evet tabii... ...bunun bilimsel olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz ama... Evet. ...buyrunuz bitti efendim bende... ...bittiyse o zaman şarkı arası verim canım... ...geldik mi... ...geldik Zeki Müren'den... ...saçların tavrı efendim... ...evet dinliyoruz... Saçların taçım Gözün zevkli ben Evet, sevgili Zeki Müren'den dinlettik 94.9 Açık Radyo'dayız Kavuşlu'da güreşiyoruz Kıldan tüyden işlere devam ediyoruz Dermişim evet. demiyorum Semboller sözlüğüne giriyorum Buyurun. Larus semboller sözlüğü Kıl başlığı altında bakıyoruz İslam dünyasında kıllığı alma Sürekli yapılan bir uygulamadır Ki bilirsin Özellikle İslam kasıklar ve koltuk altlarındaki mi? Kıllar alınır bu İslami gelenek ha, evet. Haçlı seferleri askerleri tarafından Avrupa'ya taşınmıştır diye bir bilgi var. Hmm. Bu ilginç geldi. Evet. Saça bakalım. Saçta semboller sözlüğünde yaşamsal ve enerji veren güç diye başlıyor. Ee, burada tarihsel işte mitolojik e, hikayelerle ilgili başlık başlık bakacağım. Ee, Yunanistan'da ölen, e, ölenin saçından bir tutam kesmek kendisinin ruhunu serbest bırakmak anlamındadır. Demiş. Ben burada bir araya gireyim. Bu efendim. aslında ilginç bir artık gelenek mi diyeyim, davranış mı diyeyim ama birçok kültürde var yani e, illa ölenin değil kendisinden uzakta olan ya da aşık olduğu kişi ya da çocuğunun saçından bir perçem bir bukle hı hı hı. onu yanında taşımak hı hı. E, böyle bir davranış tarzı var yani kişinin yerine geçiyor o saç sanki evet. hatta benim de çocukluğumdan kalma bir lüle hala evde durur yani evet. e, şeyde Oscar Wilde da kız kardeşi ile arası çok iyiymiş aileyle ilgili başka sorunlar yaşamakla birlikte bir, ...kuvvetli bağları varmış onunla... Hı hı. Ee, ...onun hep böyle bir lüle saçını... ...yanında saklarmış... Ha, evet, buyurunuz. Ee, Müslümanlar geleneksel olarak... ...ölünün kafatasında bir saç perçemi bırakırlar ki... ...bu da ölünün cennette doğru yükselmesi için yapılırmış... ...demiş semboller sözlüğünde... Hı. ...saçlarını asla kesmeyen... ...ve onları etrafında çevirerek... ...sardıkları bir türban altına saklayan... ...sihdini mensupları... ...yaşamsal güç sembolü olarak... Uzun saçların önemine tanıklık ederler. Sihirleri evet, görüyoruz. İlinç de saçları, değil mi böyle biraz evet. da böyle bir karışın halleri var. Ee, evet. Saçları da uzun oluyor. Ee, böyle kızıl derli versiyonları gibi şey Afrika dünya, şey Asya dünyasının Asya evet, kızıl derilerinde <gülüyor> uzun. Vikingler evet. demiştik ilk program. Evet, evet. sen de pek hayır değil mi Vikinglere? <gülüyor> yani. Evet bilmem bir, bir şeyim var sempatim. Evet. Ee, 19. yüzyıla kadar Kuzey Amerika'da birçok kabilede kızılderili deyince tam başlık e, uydu. Kafa derisini yüzmek ve saçlarını yolmak bunu yapanın erkeklik gücünü simgelemiş efendim evet. evet. Evet. o bir dönem sabah kuşağı vardı TRT'de değil mi cowboy filmleri? Besten. Evet, evet. Besten'den. Onlar da ne taraflıdır yani. Pek yani, evet, suratın düştü değil demciğim. Ama evet canım sanki hep böyle şey e, kovboy ve beyaz adam haklıymış gibi işlenmiş onlarca belki yüzlerce film. Doğru falan. onları Eduardo Galeano'ya yönlendiriyoruz. Evet, evet sanki vahşi hep vahşi denir onlara. Evet. Oysa doğayla ilişkileri şimdi bizimkilere beyaz adamın geldiği noktaya bakılırsa... Kızıl deliller gibi sürseymiş dünyanın hali başka olurmuş. Mazlum halklar var tarihte, Kızıl deliller de maalesef. Evet. Hakikaten çok... mazlum. Evet. Böyle o korkunç işte güçlerin karşısında savaşmaya çalışmışlar, kendi kültürlerini korumaya çalışmışlar ama evet, atları, Maalesef okularıyla. şimdi e, sayıyla, sayı olarak Kızıl delileri koca coğrafyada hakim olan, demografik olarak, yapı olarak, nüfus yapısı olarak daha güçlü, yani sayı olarak daha fazla olan halktan şimdi sayıyla hani evet, bulunan insanların. Evet, Hatta açık radyoda sık sık yer veriyor ya böyle Amerika'da böyle e, kısıtlanmış çok küçük bölgelerde ve bir sürü sorunla saldırıyla, tacizle karşı karşıya gelerek ya da bulundukları yere hani yap, yapılanlar yetmiyormuş gibi hala orada bir takım işte e, doğayı bozan e, toprağı Ozan santraller... ...şeyler yaparak... ...evet neyse... Evet, evet gerçekten yani. hiçbir zaman gösterildiği gibi değil... ...yani bize gösterildiği gibi değil hakikaten... ...o yüzden biraz gerçeklere bakmak için... ...biraz alternatiflere, biraz uzun saçlara... ...dağınık saçlara evet. bakmak lazım... Bir de ...eduardo onlar... e, galeonaya bakmak, bakmak lazım... ...bakmak lazım <gülüyor> evet sevgili galeonamız... ...tüy evet. deyince bir de onlarda böyle çok... ...reisleri ve diğerlerinin de kullandığı... ...kuş tüylerinden evet, evet. şeyler çok var... Evet. E, İlyada da bir hikaye var. Aşil, yani Akileus'un en yakın arkadaşı Patroklos, Hector tarafından öldürülünce yaz tut, tutmak için e, Akileus, e, işte Patroklos'un saçların elleriyle koparma hikayesi varmış. Hatta bu da e, hmm. resim sanatında bu sahne resmedilmiş. Bu da var. Semboller sözlüğüne devam edeceğim. istersen sen devam et. Biraz da. Evet. E, alternatif sözlüklerimize. Alternatif sözlüklerimizden. Ben de Akdoğan Üskan'ın sokaktaki insanın Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Sözlüğü e, Notos'tan basılmış. E, sevgili dinleyiciler insandaki bu e, kıllı tüylü parçaların dışında e, sık sık hayvandakilere de değiniyoruz. O yüzden kürk ile başlıyorum. E, üzerimizde taşıdığımız ceset diye ...tanımlamış Akdoğan Özkan... Hmm. ...çok da doğru yani... ...bir de hep kürk için böyle düşünülüyor ama... ...aslında deri de böyle tabii... ...yani deri ceketler, e, ayakkabılar falan... ...sanki o öyle değilmiş gibi daha çok kürk giyenlere bir tepki var ama... ...biri tüylü, biri e, tüysüz... ...yani... <gülüyor> evet, e, ...sakal gene aynı sözlükten... ...gerdan örtmeye, kusur gizlemeye yarayan... ...faydalı bir erkek aksesuarı... <gülüyor> ...denmiş... E, Ambros Birsin şeytanın sözlüğü... ...Metis'ten basılı... Sakal tanımı var. Çinlilerin kafayı tıraş etme yolundaki abes adetinden haklı olarak tiksinen kimselerin genellikle tıraş ettiği kıl kitlesi demiş. Böylece bu Çinlilerin kafa tıraş etme özelliğini de bir burada görüyoruz. Ve Flobere geçiyoruz. Yerleşik düşünceler sözlüğü. Ee, gene kürk tanımı var. Zenginlik belirtisi. Hmm. Burada hep hatırlatmak istiyorum ben tekrar tekrar programı her seferinde dinleyemeyenler için. Flaubert'in bu başlıkla ilgili düşündüğü şey değil bu aslında. Kendi dönemindeki toplumun genel geçer düşünceleriyle biraz da alay eden yaklaşımları. Gene Flaubert saç dökülmesini tanımlamış. Hep vaktinden önce görülür. Ya gençlikteki düşüncesizce hareketlerden ya da büyük düşünmekten ileri gelir hmm. demiş. <gülüyor> ee, bir de e, berber e, muhabbetimizde kullanmıştık. Ee, sarışın kadınlar... Esmer kadınlar ve kızıl saçlı kadınlar başlıkları var yerleşik düşünceler sözlüğünde. Hepsinde de şey yazıyor mesela sarışın kadınlar da şey diyor işte esmer kadınlardan daha ateşlidirler. Öbüründe işte kızıl saçlı kadınlar öbürlerinden daha ateşlidir gibi bir döküm var. Ve son olarak şiir sözlüğüne geçiyorum. Ömer Faruk Atipoğlu'nun onunla tamamlayacağız programı. Edebiyat eleştiri kitaplığından basılmış Kaş. Al çıkar iki gözümü ger bir gözünün üstüne diye tanımlamış şiirsel olarak kaşı. Kirpikler gözlere oktan kalkan Amazon gibi bekler demiş. Yukarıda hmm. bekliyor böyle hmm. kalkanıyla Amazon gibi kaş. Saçlar başında kök salmış vücut bulmuş rüzgar diyor. Bir de hmm. rüzgarla da böyle bir birlikte anılır oynak dalgalı hali hareketli uzun saçlar için. Evet. Değil mi? Efendim bugünlük aslında bu kadar yeter. Yeni evet, bir evet, Uzun saçlar değilse ben daldım rüzgar uzun saç deyince. Neye <gülüyor> daldın acaba? Ee, bana kalsın Aa, diye. <gülüyor> evet sana e kalmayacaklar çabuk <gülüyor> <gülüyor> durumda ama. Yok canım bilgi bende. Evet, orası <gülüyor> Merak öyle. edenler mail atsın diyormuşum. Sevgili dinleyiciler 94.9 Açık Radyo'da veda ederken Selvihan Cengiz'e bir kere daha teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek Teşekkürler, üzere. Teşekkürler. haftalar.